Zengerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma, olası bir nükleer savaş durumunda 5 milyardan fazla insanın ölebileceğini ortaya koydu. Rutgers Üniversitesi'nde görevli bilim insanları Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında bir savaşta oluşabilecek bütün senaryoları mercek altına aldı. Nature Food isimli bilimsel dergide yayınlanan araştırmada nükleer savaşın neden olacağı, duman, kalıntı ve isin, güneşin ışıklarını engelleyebileceği ve milyarlarca insanı öldürebileceğini belirtildi. Dünya üzerindeki insan nüfusunun Yarısından fazlasının yok olabileceği belirtilirken ufak çaplı bir nükleer savaşın küresel gıda üretiminde geriye dönüşü olmayan bir yıkıma neden olabileceği kaydedildi. Zaman zaman gerilimin yaşandığı Hindistan-Pakistan hattında oluşabilecek bir savaşın 5 yıl içinde gıda üretimini %7 azaltacağı kaydedildi. Rutgers Üniversitesi Çevre Bilimi Enstitüsü'nden Profesör Alan Robock bu veri bize tek bir şey söylüyor. Herhangi bir nükleer savaşı mutlaka engellemeliyiz ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın işgali sonrası Rusya'ya yönelik yaptırımlar birçok ülkenin enerji krizinden kaçınmak için kömür santrallerine kısa süreliğine de olsa yeniden devreye almayı tartışmasına yol açtı. Bloomberg'de yer alan habere göre yükselen kömür fiyatları dünyanın en büyük maden şirketlerinden birinin karını %26 arttırdı. Şirket 30 Haziran'da son bulan mali yıl için 23,82 milyar dolarlık kar açıkladı. Uluslararası Enerji Ajansı küresel kömür talebinin bu yıl neredeyse 10 yıl öncesine döneceğini tahmin etti. Gaz fiyatlarındaki hızlı yükselişin, Kömüre olan talebi canlandırdığını belirten Uluslararası Enerji Ajansı küresel kömür tüketiminin bu yıl %0,7 artarak 8 milyar tona yükseleceğini öngördü. Yani her insan başı 1 ton kömür. Talep bu kadar yüksek bir seviyeyi en son 2013 yılında 10 yıl önce görmüştü. Avrupa hükümetlerinin son haftalarda kömür rezervlerinin geçici olarak kullanacağına dair açıklamalarına karşın Kömür ötesinde Avrupa'nın yani Europe Beyond Coal'un derlemesine göre hali hazırda emekli olan veya 2020-2030'a kadar kapatılması planlanan Avrupa'daki kömürlü termik santrallerin sayısı bu yıl 171'e yükseldi. Kömür kullanımından vazgeçerken gazı kullanmaya devam eden hükümetler Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedariğini kesme tehdidi nedeniyle önümüzdeki kış öncesinde acil durum senaryosunda kömür kullanma seçeneğini Kendisine ekledi. Antalya'nın yayla konumundaki Korkuteli ilçesinin kırsal yazır ve güzle mahalleleri sınırlarında bir firmanın 22,16 hektarlık alanda mermer ocağı başvurusu üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce 10 Ekim 2018'de ÇED gerekli değil kararı verildi. Bunun üzerine mahalleli 6 kişi Avukat Tuncay Koç aracılığıyla kararın iptali için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı olan Antalya Valiliği aleyhine dava açtı. Dava direkçesinde ÇED gerekli değil kararında maden ocağının köye olası etkileri, tarım alanlarına ve su kaynaklarına olası zararlarının göz önüne alınmadığı söz konusu alanda 8 bin dönüm tarım arazisi bulunduğu, maden sahasının işletilmesiyle meydana gelen tozumayla verimin düşeceği belirtildi. Alan yakınında 3 kuyu ve 6 çeşmenin de olduğu belirtilerek bu su kaynaklarının zarar göreceği, alanın yanında lahitler olan bir sit bölgesinde bulunduğu, yeterli araştırma ve değerlendirmenin yapılmadığı ve hukuka aykırı olduğu ileri sürüldü ve iptali istendi. Bunun üzerine Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin 2020'nin Aralık ayında atadığı bilirkişi geldi, inceledi, 18 Şubat 2021'de de raporunu tamamladı. Bilirkişi heyeti raporunda genel olarak olumsuz görüş bildirildi. Mahkemede rapor doğrultusunda ÇED gerekli değil kararının iptaline karar verdi. Antalya valiliği bu bu kararı itiraz etti. Ne oldu? Danıştay 6. dairesi de Antalya valinin itirazını reddederek mahkemenin iptal kararını onadı. Şimdi ÇED yapılacak bakalım ne olacak. TÜBİTAK Marmara araştırma ile Marmara denizine açılan Marmara'da incelemelerde bulunan 9 bilim insanı denizin alt tabakasında oksijenin tükenme seviyesine geldiğini belirledi. Baş uzman araştırmacı Sabri Mutlu şu an sıfır seviyesinde eğer daha da altına inerse oksijensiz solunum gerçekleştirmeye başlanacak o zaman da Karadeniz'in dibi gibi aynen hidrojen sülfür tabakası oluşmaya başlayabilir dedi. Test sürecini anlatan Sabri Mutlu deniz yüzeyinden deniz tabanına kadar cihazı indirdiklerini, daha sonra üzerindeki algılayıcılar sayesinde su kütlelerini tayin ettiklerini, cihazın deniz tabanından yüzeye doğru gelirken de şişelerden su örnekleri aldıklarını ve sonra da hemen laboratuvarda güvertede bunu analiz ettiklerini söyledi. Diyor ki Mutlu normalde maalesef Marmara Denizi'nin doğal yapısından dolayı alt tabaka dediğimiz kütlenin oksijeni üst tabakaya kadar zengin olamıyor. Bu eskiden 2 mg kadardı, şu anda bulunduğunun 2 katı kadardı. Dipteki atmosfer etkisinden uzak olan su gittikçe kötüleşiyor. Durum vahim diyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçerek Marmara'yı koruduğumuz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.